Hümeze Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Yuh olsun arkadan çekiştirenlerin Kaş göz işareti yapıp alay edenlerin tümüne O ki mal biriktirdi Onu saydı da saydı Sanır ki malı sonsuzlaştıracaktır kendisini Hayır iş sandığı gibi değil Yemin olsun ki Fırlatılıp atılacaktır o kırıp geçirene, yalayıp yutana, Hutame'ye. Hutame'nin ne olduğunu sana öğreten nedir? Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir o, ki tırmanıp işler yüreklere. O onların üzerine kilitlenecektir, uzatılmış sütunlar arasında.